2. Üstadın Gıyabında a. Bu rabıtanın keyfiyeti, hatmede ise şöyledir. Hatme başlamadan evvel, hatmenin lezzet ve rahatlıkla yapılmasını, üstadının orada hazır olmasını talep eder. Ta ki himmetleriyle kalbi huzur melekesi hasıl olsun. Hatme başladıktan sonra, silsilede isimleri geçen saadatın ruhaniyetleri hazırdırlar. Cenaplarına layık olan çeşitli ziynetler, marifet, mehabbet, dünyayı terk etme kabiliyeti, sabır ve diğer hediyelerle birlikte geldiler. Hatme meclisinde hazır oldular. Fakat bunca hediyelerin dağıtılması üstada havale olunmuştur. Çünkü üstad, hatmenin okunmasına sebeptir. Kraatte menfaatleri celbetmeye de vesiledir. Binaenaleyh, Meclise getirilen zinetlerden birçoğunu çoğunu üstadından talep eder. B. Suri ve manevi rabıta. Göz kapatmak yahut akşam namazı akabinde suri ve manevi olmak üzere iki çeşit rabıta vardır. A. Suri rabıta müridin şeyhini gözü önünde bulundurup düşünmesidir. Sanki üstad karşısında oturmuş, yüzünü ona döndürmüştür. Yüzü Ayın 14'ü gibi parlaktır. Feyzi ilahi nur kıvılcımları ve ışıklar saçar ve müridin kalbine gelir. Peyderpey bedenin her tarafını kuşatır. Bazıları suri rabıta müridin üstadını ondan nur parıltıları kalbini, umum latifelerini hatta bedenini kuşatmış olarak üstünden nurdan bir entari gibi tasavvur etmesidir dediler. Bu keyfiyetle rabıta özellikle vesveselerin çoğalması sırasında, kalbi hayrete düşürecek acizlikte ve üstadın azameti idrak edilmediği zamanlarda daha faydalıdır. Bazen de bu rabıta, şeyhin müride geçiş ve birleşmesine sirayet eder. Hatta şeyh ve mürid birleşirler. Bu takdirde mürid, kendisinin zarf olduğunu, üstadının da o zarfe sirayet edip içine girdiğini düşünür, müşahade eder. Bu keyfiyetle mürid, Birçok zamanlarda hiçlikte olur. Şöyle ki kendisinin yerinde üstadını görür. Yani üstadtan yok olu verir. Onunla birleşir. Şu kadarki birleşme ve hiçlikte bulunmanın keyfiyetleri ancak ve ancak mahviyet ve mahabbetin ifratıyla hasıl olur. B. Manevi rabıta zahiri ve batini duyularla hissedilmez. Suret ve nurlardan bile mücerret çokça ali ...ve yüce bir keyfiyeti müşahede etmektir. Lakin bu keyfiyet, mücerdet mana ve ruhani olarak hissedilebilir. Üstadının sözlü emirlerini hatırlamak, ...gıyabında bile derhal onu yerine getirmek, ...yasaklarını da aklına getirip ondan sakınmak, ...hoşlanmadığı şeyleri terk etmek, ...üstadın her şeyi kuşattığını bilmek, ...üstadının her şeyde tasarruf ettiğine inanmak, ...her şeyi kuşatmış olduğunu tefekkür etmek... Ve bununla beraber üstadının kemalatını zahirde görmek gibi haller, hepsi manevi rabıtada dahildir. Hatta onun mülakatını şiddetle arzulamak, ayrılıkların hasretinden eseflenmek, üstadına en az izafe edilecek şeyleri bile çokça sevmek ve bu sevgiyi tahrik etmek için evladını, mallarını, evlerini, tabi ve hizmetçilerini hayalen hatırlamak dahi manevi rabıtaya dahildir. Suri rabıta, mehabbet, manevi rabıta ise ihlasla neticelenir. Bazen de her iki rabıta birleşirler. Mesela, manada büyük bir ay parlaklığı gibi sureti görmekle onda yok olmak anında, ihlas veya muhabbetten birisinin diğerine galibe çalmasını müşahede etmek mümkündür. Tefekkür ve müşahadenin neticelenmesinde semerelenen iki daireden her birinin diğerinde yok olması da müşahede edilir. Bazen de her iki daire muadil olarak baki kalırlar.